Yuhanna'nın Üçüncü Mektubu Ben ihtiyardan gerçekten sevdiğim sevgili Gaius'a selam. Sevgili kardeşim, canın gönenç içinde olduğu gibi her bakımdan sağlıklı ve gönenç içinde olman için dua ediyorum. Bazı kardeşler gelip senin gerçeğe bağlı kaldığına, gerçeğin izinden yürüdüğüne tanıklık edince çok sevindim benim için çocuklarımın gerçeğin izinden yürüdüklerini duymaktan daha büyük bir sevinç olamaz sevgili kardeşim sana yabancı oldukları halde kardeşler için yaptığın her şeyi içten bir bağlılıkla yapıyorsun onlar kilise önünde sevgine tanıklık ettiler onları tanrıya yaraşır biçimde yardımlarınla birlikte uğurlarsan iyi edersin çünkü inanmayanlardan hiçbir yardım almadan Mesih'in adı uğruna yola çıktılar Bu nedenle gerçek uğruna emektaşlar olmak için böylelerini desteklemeliyiz Kiliseye bazı şeyler yazdım Ama aralarında en üstün olma sevdasında olan Diotrefis bizi kabul etmiyor Bunun için eğer gelirsem bize yönelttiği haksız suçlamalarla yaptığı kötülükleri anımsatacağım Bununla yetinmeyerek kardeşleri de kabul etmiyor kabul etmek isteyenlere de engel olup onları kiliseden dışarı atıyor. Sevgili kardeşim, kötüyü değil iyiyi örnek al. İyilik yapan kişi Tanrı'dandır. Kötülük yapansa Tanrı'yı görmemiştir. Herkesle birlikte gerçeğin kendisi, Dimitrios'un değerli biri olduğuna tanıklık ediyor. Biz de tanıklık ederiz. Tanıklığımızın doğru olduğunu biliyorsun. Sana yazacak çok şeyim var. Ama mürekkeple kalemle yazmak istemiyorum. Yakında seni görmek umudundayım. O zaman yüz yüze konuşuruz. Esen kal. Arkadaşlar sana selam ederler. Sen de oradaki arkadaşlara adla adınca selam söyle.